Kâfirler diyorlar ki, ona Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi? Sen, ey Resûlüm, sadece bir uyarıcısın, her millete bir yol gösteren vardır. İşte o Allah'tır ki, her bir dişinin neye gebe olduğunu, karnından ne taşıdığını ve rahimlerin neleri eksik bırakıp arttırdığını bilir. Doğrusu, onun katında her şey bir ölçü iledir. Gayb ve şehadet alemini de görünmeyen ve görünen alemi de bilen büyük ve yüce olan odur. Sizden sözünü gizleyenle açıkça söyleyen, geceleyin gizlenenle gündüzün meydanda gezen onun bilmesi bakımından hep aynı durumdadır. O insanın önünde ve ardında devamlı suretle nöbetleşerek görevlendirilen melekler vardır. Bunlar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 Öyle boşa gider. Halbuki göklerde olsun, yerde olsun kim varsa isteyerek veya istemeyerek hem kendileri hem gölgeleri hepsi sabah akşam Allah'a secde ederler.